Küfür istila etmişken dünyanın her yerini, Nasıl rıza gösterirsin, suçlarsın kaderini, Elde Kur'an, belde keleş, eğme sakın serini, Canla, başla çalış, durma, yakın et zaferini, Duymaz mısın yeryüzünde mümin tercih ederken, görmez misin Kürdistan'da her gün şehit verirken, kin ve haseti çıkar kalpten daha zaman erkenken, uzat elini katıl bize hala imanın var iken, pasaportlar yapardınız Eritre Moro için. Ekranlarda cihad eder, kına girmez kılıcın. Kürdistan'da Müslümanlar ağlarken için, için. Görmüyorsun, duymuyorsun, sormuyorsun. Niçin? Hani müminler kardeşti, bunu hep söylüyordun. Masalarda keskin kılıç nara savuruyordun. Cihat geldi tam yanına, bunu beklemiyordun. Bugün gizlenecek delikleri dört gözle arıyorsun. Güneş doğdu ta doğuda, her yere nur saçarken, Kaçmana bahanen hazır, dedim ki daha erken. Ne zamana kadar söyle bana küfür binleri yerken, Geç kalırsan kimse kalmaz, senden başka yalnız sen. Eğer dostluk edemezsen, bari düşmanlık etme. Yalan, dolan, söndü mumlar, yeter, iftira etme. Hakkı savun, doğru söyle, artık basitlik etme. Vurma hakkın kılıcına, kendine yazık etme. Al verirken, can verirken, cihatla sabır, sebat, nasıl olur Hizbullah'a bulursun sen kabahat, kafirlere şiddetlidirler, müminlere de hep şefkat, eğer uzak kalırsanız Resul etmez şefaat.